Sołokiwi wyszka nie obłożonella Oja obłożonona Kamo <gülüyor> ciaropie <gülüyor> Zdromo oppy Pa nieziee zorowwie prywa Ociarowwy prywa Ojcioreczka cioareczka jaka jaki dobra Jaka jaki zwerchotakaa jaki dodyna czy mnie te peę Pity czy mnie te pe Соло остано, як я тебе любив, що рома достав. Рома, га солома. Ой, то п'є, тому лайвайте, хто не п'є, тому не давайте. Ой, я буду пити-пити, як лавіє, пити-пити, забравши стою в куток, по сам чарой Bir tırtırtı, ya kulesi tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, tırtırtı, Değerli dostlar hepinize merhabalar Tunal'ın bir yanından ben Maam Erketencoğlu 94.9'da açık radyodasınız ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum Bugün Tunal'ın bir yanı e, boyunca az konakladığım bir ülkedeyim Yine hafiften e, Tunal'ın bir yanı coğrafyasını zorluyoruz aşıyoruz ama Zaten biliyorsunuz bu sık sık yaptığım bir şey Bugün Beyaz Rusya'dayız Türkçedeki söylenişiyle Hani son dönemde Belarus e, ifadesi de kullanılır oldu ama e, Beyaz Rusya'yı ben kendi adıma tercih ediyorum Beyaz Rusya küçük bir ülke e, Aşağı yukarı 10, 10 milyon nüfuslu Başkenti Minsk olan birçoğunuz biliyordur e, Küçük bir ülke e, Ve Tabii ki küçük olması halk muziği zenginliğinin de küçük olduğu anlamına gelmiyor. Son derece zengin bir halk müziği e, geleneği var. E, bugün bu gelenek içinde otantik ve görece olarak daha modern e, grup ve şarkıcıların e, şarkılarından bir tur oluşturdum size. Bir gezi, gezinti oluşturdum. E, az önce UNESCO tarafından yayınlanmış şarkıcılar. E, Beyaz Rusya'nın Müziği ve Müzisyenleri adıyla Türkçe'ye çevirebileceğimiz UNESCO Collection tarafından yayınlanmış, 90'lı yıllarda yayınlanmış bir otantik derlemeden şarkı ve danslar dinleyerek başladık. Bir şarkı, erkek erkek vokal topluluğunun seslendirdiği bir şarkı ve iki tane de dans havasıyla Beyaz Rusya'daki halk müziği gezintimize başladık. İkinci olarak, Elimde e, Rus devlet firması daha doğrusu da Sovyetler Birliği'nden e, günümüze dek e, faaliyetlerini sürdüren muhtemelen 50'lerde 60'larda e, resmi olarak kurulan ve hala yayın hayatını sürdüren Melodi ya da Melodya e, firmasının ki en büyük tabii ki yani devlet arşivi onların elinde e, eski Sovyetler Birliği e, devlet arşivi. E, Radyo Arşivi en büyük onların elinde ve e, o, o melodi firmasının melodi firmasının hazırladığı e, iki CDlik bir e, Beyaz Rusya halk müziği antolojisinden şarkılar seçtim. E, öncelikle iki vokal hatta üç vokal örneğimiz var. E, onları bir dinleyelim. Bunlar yerinde kaydedilmiş köylerde kaydedilmiş otantik kayıtlar. Bu antoloji zaten hep böyle. Ama daha ileride biraz daha hani bizim kulağımıza bugünün insanın kulağına hitap eten örneklerimiz de tabii ki olacak. Ama asıl dayandığımız, beslendiğimiz nokta bu dinleyeceğimiz ham halk müziği kayıtlarıdır. Ve Bejusse şarkılarını dinlemeye başlıyoruz ikisiyle oluşan antolojiden. Melody firması tarafından yayınlanmış iki CD'lik antolojiden 3 vokal örnek dinledik. E, genel olarak bütün Slav toplumlarında tabii ki e, Beyaz Rusya'da da kadın sesleri daha ağırlıktadır. E, köylerde e, ya da her tarafta kadınların e, şarkıda daha baskın olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki e, örneklerden birinde duyduğunuz gibi e, geleneksel polifoni, geleneksel çok seslilik... Orada da e, kendini gösteriyor. Çok e, belirleyici olarak. Bütün Slav toplumlarında olduğu gibi. E, ayrıca Beyaz Rusya müziğinin en temel e, karakteristiği çevrelerin, çevrende, çevrelerindeki ülkelerin müzikleriyle doğrudan etkileşimi. Bu etkileşimin birinci kaynağı tabii ki Rusya. Çünkü e, yarısından çoğu ee, Rusya kökenli e, insanlar, yani Beyaz Rusya'nın yerlisi değiller, sonradan yerleştirilmişler. Ve %70 oranında da e, Rusya konuşuluyor. E, geri kalan %30 e, Beyaz Rusya'nın yerlisi olan e, Beyaz Ruslar ve tabi Belarusian diye, yani Beyaz Rusça diye ayrı bir e, dilde var. Rusya'nın bir alt kollu tabi ki, yani bir bağlantısı var ama birbirini anlamadıklarını da duydum doğrusu. Aynı zamanda çok az miktarda da yidiş yani e, Doğu Avrupa Yahudilerinin konuştuğu Almanca ile akraba olan bir e, dilin Doğu Şivesi e, hakim. Beyaz Rusya'da bu üç dil konuşuluyor. E, Şarklılar da e, bir kısmı tabi ki Rusça bir kısmı da Beyaz Rusça bunun hangisi Rusça, hangisi Beyaz Rusça ayırt edemiyorum doğrusu beni mazur görün. Şimdi bir dans havası dinletiyorum ve bu e, iki şarkı daha seçtim size. Yani e, aynı antolojiyi, Kişilik Melodia Beyaz Rusya Müzik Antolojisini dinlemeye devam ediyoruz 3 şarkı için. <Sessizlik> О є те же то мана да Gecenin yeşil oğlu bocek, boğtumuz da zelio, nie, nie, da yeşil, yeşil. Da var aslajka na. slikali naže potoje jogda kale naojoy Давонасто яй дагово релай да баряняй проще ялай баряняй у тебе баренье да баря ya Evet bu ilk bölümde Beyaz Uslu Halk Müziği dinlettiğim bu ilk bölümde otantik örnekler dinlettim amatör müzisyenlerden köylerde kaydedilmiş örneklerden bir seçki yaptım sizlere Şimdi profesyonel bir grup Ternitsa, Ternitsa topluluğu e, pek çok benzeri gibi ağırlıklı olarak e, şehir kokusu olan ya da en azından şehir kokusuyla e, şehir kokusu dokunmuş e, düzenlemeleri düzenlemeleriyle öne çıkaran pek çok gruptan biri e, size Ternitsa topluluğundan iki şarkı seçtim. Bu da Hollanda'dan Syncope Records diye bir firmanın yayını. Ternitsa topluluğunu dinledik ve bu müzik birçoğunuzun anladığı gibi Rus müziğiyle doğrudan etkileşim içinde e, hatta ayırt etmek pek de, farkları anlamak pek de kolay değil. Muhtemelen e, dilde ya Beyaz Rusça olması itibariyle ya da e, Beyaz Rusça'da konuşulan Rusça diyalekte olması itibariyle ayırt edilebilir. Bilen ayırır. E, az önce... En temel etkileşimin Rus müziğiyle olduğunu söylemiştim. Ee, ve bu bölgenin müzik coğrafyasında belirleyici olanın birinci değişkenin Rus halk müziği olduğunu söylemiştim. Beyaz Rusya için. İkinci etkileşim noktası da tabii ki e, yine sınırdaki e, Ukrayna. E, Ukrayna e, özellikle az önce e, dinlettiğimiz örneğin, Grubun tam tersine biraz sonra dinleyeceğimiz örnekte çok net olarak karşımıza çıkıyor Ukrayna müziği ee, ve simbalon. Simbalon e, Rus müziğinde kesinlikle kullanılmıyor ama Ukrayna müziğinin, Ukrayna'nın batısının en temel çalgılarından biri. Şimdi Beyaz Rusya'dan simbalon müziği içeren e, simbolon ne olduğunu da çok kısaca e, söylemek gerekirse eğer bir çeşit dallı büyük kanun diyebiliriz çekişlerle çalınan. Zaten sesini duyacaksınız. Özellikle e, römen müziğinde çok belirleyici. E, şimdi belar, e, beyaz husus eden müziği içeren ARC tarafından yayınlanmış albümden iki tane dans parçası seçtim size. Değerli dostlar canlı dans havaları dinletiyorum. Ee, dinlettim daha doğrusu. Beyaz Rusya'dan sizlere simbolon baskındı. Simbolonun hakim olduğu ve Ukrayna müziği etkisini gösteren örneklerdi ki burada Tilinka dediğimiz bir, bir ters vülütü de duyduk. Tilinka ağırlıklı olarak Ukrayna'da kullanılan bir çalgı. Şimdi Troitsa adında bir topluluğumuz var ki Müthiş bir topluluktur. Benim çok sevdiğim bir topluluk. Günümüz Beyaz Rusya'sında olup bitenleri, yani halk müziği olup bitenleri birazcık anlatan bir e, topluluk. E, 90'lardan itibaren halk müziği toplamaya başladılar ve e, birazcık ne diyelim alternatif Folk e, oldukça sıra dışı bir halk müziği yorumları var. Modern çalgılar kullanıyorlar ama eski otantik çalgıları da hiçbir zaman e, uzak tutmuyorlar. Şimdi Troitsa topluluğundan bir şarkımız var. E, çok seveceğinizi düşünüyorum. <gülüyor> Evet bugün Beyaz Rusya'da ulaşıyoruz. Bir halk müziği gezintisi yapıyoruz ve modern bir yaklaşımla Troids'a topluluğunu dinledik. Ee, benim çok sevdiğim bir topluluk. Son bölümde, bundan sonra artık program bitinceye kadar yine son dönem Beyaz Rusya'da yükselen, çok sevilen bir grubun iki albümünü paylaşacağım sizlerle. İki albümden seçtiğim şarkıları paylaşacağım. Ee, grubun ismi Litvini. Litsvini. 1991 yılında kurulmuş ve bugüne kadar 5 ya da 6 albüm yayınlamış. Aslında büyük ölçüde geleneksel yapıya bağlı kalarak halk müziğini yorumluyorlar. Ve Minsk'teki halk müziği kütüphanesinden, devlet arşivinden faydalanmışlar. Çeşitli bölgelerden müzisyenler, yani Minsk'ten değil çoğu, ee, ve dolayısıyla e, gerek Ukrayna'ya yakın olan bölgedeki e, Gayda müziği geleneğinden gerekse e, yine e, farklı bir bölgeden Rusya'ya daha yakın olan bölgeden keman e, müziğini e, öne çıkaran örnekleri bir araya getirmişler. Ve bir, bir nevi Beyaz Rusya portresi oluşturmuşlar. Şimdi Litvini topluluğunun... E, ikinci albümünden iki parça seçtim. може ж я We are the Sevgili dostlar, Beyaz Rusya halk müziği programımızı Litsvini topluluğuyla bitiriyoruz yavaş yavaş. Sonuna doğru geliyoruz. Şimdi de e, anımsadığım kadarıyla 3. E, albümlerinden bir parça, e, çeşitli parçalar dinleyeceğim, dinleteceğim sizlere. İlk olarak e, Ukrayna sınırından gayda müziğini gösteren örneklerden biri. Arkasından bir vals var. Sıcacık Vals'den sonra artık son parçayı çalma zamanıdır. Beyer Zuse'ye hoşçakalın diyoruz bugünlük. Ee, ve bir dans havasıyla bitiriyoruz bugün. Hey! Beyaz Rusya'da yaptığımız turu Litsvini topluluğuyla bitirdik. E, program sonrasında 15 dakika yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana 15 dakika içinde ulaşmanız mümkün. Facebook'lardan ya da Twitter'dan da ulaşmanız mümkün tabii ki ve sayfamdan tabii. E, bir hafta sonra görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Mert'e de çok teşekkürler. Car mărgeîn să-n spun naico când savi Să măi șoară